Merhaba, dün verdiğimiz haberde Afşin Elbistan B Termik Santrali'nde çıkan yangından bahsetmiştik. İkinci ünitesi Brüden trafolarında çıkan yangında tonlarca kömürün yanmasıyla ortaya zehirli gazlar ve yoğun duman çıkmıştı. Santraldeki yangını değerlendiren Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu Pınar Aksoğan, bölgede oluşan kirliliğin acilen ölçülmesi ve gerekli araştırmaların yapılması gerektiğine kaydederek Afşin Elbistan için planlanan 8000 megawatt kapasiteli yeni kömür santrali projesi yerine Türkiye hükümeti acilen yüksek rüzgar ve güneş potansiyeline sahip bölgelere bu yenilenebilir enerji kaynakları için teşvik vermeli dedi. Aksoğan kömürün yakılması ile yüksek miktarlarda kükürt dioksit, azot oksitler, karbon monoksit, ozon, hidrokarbonlar ve partikül madde açığa çıkacağını ifade ederek baca gazı kükürt arıtma sistemi olmayan Afşin Elbistan A termik santrali Yıllardır bölgeye radyoaktif ve kimyasal zehirli gazlar ve partikül maddesi alarak halk sağlığını tehdit ediyordu. Bunun üzerine B santralinde yaşanan yangında eklendiğinde risk daha da artmış oluyor diyor. Pek tabii karbondioksit salınmalarıyla birlikte bütün termik santraller geleceğimizi de yok ediyor, iklimi değiştiriyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu yani SARS hastalığına benzer belirtilere neden olan yeni bir korona virüsünün bulaştığı kişilerin sayısının artmasıyla alarma geçti. Örgüt yaptığı açıklamada korona virüsü bulaşan hasta sayısının 12'ye ulaşmasıyla Dünya Sağlık Örgütü'ne üye olan ülkelere söz konusu virüsün etkilerini izleme ve dikkate alma konusunda çağrıda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü açıklanamayan ve tedaviye cevap vermeyen akut solunum yolu Hastalıkları konusunda özellikle dikkatli davranılması gerektiğine de vurgu yaptı. Dünya genelinde geçen Eylül ayından bu yana koronavirüsüne yakalananların sayısı 12'ye yükselerken hastalardan 5'i ise maalesef hayatını kaybetti. 2003 yılında daha çok Asya kıtasında görülen kısa süreli SARS salgında da 800'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Bilinçsiz yapılaşma Uludağ'ın endemik türleri için bir tehlike oluşturuyor. Yine saat Kent Konseyi'nin düzenlediği Uludağ'ın biyolojik çeşitliliği konulu söyleşiye katılan Uludağ Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Gönül Kaynak, dünyada sadece Uludağ'a özgü 33 endemik bitki türünün ve Türkiye'ye has 171 endemik bitki türünün Uludağ'da var olduğunu söyledi. Profesör Doktor Kaynak, iklim yapısının karmaşıklığı nedeniyle Marmara bölgesinin tamamında bile görülemeyecek bitki türlerine ev sahipliği yapan Uludağ'daki bilinçsiz ve plansız yapılaşmanın ...endemik bitki türlerine zarar verdiğine dikkat çekti. Bern Sözleşmesi endemik sınıflandırmasına göre Uludağ'daki 19 endemik tür tehlikede... ...Uludağ'daki biyolojik çeşitliğin devamı için doğa ile dost yapılar yapılmasına gerektiğini dikkat çeken Profesör Doktor Kaynak... ...beş bin kişilik oteller yerine doğaya zarar vermeyen küçük ekolojik butik otellerin yapılabileceğini söyledi. Endonezya'nın başkenti Jakarta'nın geleceği belirsiz. Ocak ayının ortalarında yaşanan sel felaketi nedeniyle en az 26 kişinin öldüğü ve 103 bin kişinin evsiz kaldığı Endonezya'nın başkenti Jakarta'nın geleceğine dair soru işaretleri de büyüyor. Sel felaketinden 10 milyon nüfuslu kentte yaşayan insanların %30'u ve kent merkezi de etkilenmişti. Güneydoğu Asya'nın yalnızca nüfus olarak değil ekonomik olarak da en büyük kent olan Jakarta'nın %40'ı deniz seviyesinin altında bulunuyor. Jakarta'da bulunan 13 nehrin sularını kontrol etmek için çok sayıda kanal ve tünel inşa etmek gerekiyor. İklim değişikliği nedeniyle deniz seviyeleri yükselirken ve sel felaketlerinin sıklığı da artarken deniz seviyesinin altındaki Jakarta'nın geleceği iyice belirsiz hale geliyor. Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali Bilgilendirme Ofisi önünde her hafta sonu düzenlenen protestolardan Bir yenisi ise Mersin nükleer karşıtı platform ve Greenpeace gönüllüleri tarafından gerçekleştirildi. Günler ofis önünde üzerinde radyasyon işareti olan varillerle müzik yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi taş bina önünden nükleer bilgilendirme ofisine kadar yürüyen Greenpeace üyeleri ofis önünde müzikli bir protesto gerçekleştirdi. Üzerinde radyasyon işareti bulunan varillerle müzik yapan gönüllüler, "Variller nükleer atık için değil, müzik yapmak için kullanılsın." dedi. Yürüyüşe katılan yaklaşık 100 kişinin arasında Mersin nükleer karşıtı platform üyeleri de vardı. Greenpeace Mersin yerel grubu adına açıklama yapan Cem Kapukaya, Rosatom şirketinin Mersin'de kurmak istediği nükleer santral için hazırladığı çevresel etki değerlendirme başvuru dosyası ne bilim insanlarının ne de devlet kurumlarının onayını aldı. Buna rağmen burada bu bilgilendirme ofisi ile halkı kandırmaya çalışıyorlar diyor. Kapukaya. Yapılan kamuoyu araştırmaları gösterdi ki halkın ezici bir çoğunluğu nükleer santrale karşı hükümeti bir an önce halkın sesini duymaya çağırıyoruz diyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.